Dördüncü Macera Bağdat'ta sakin ve huzurlu bir hayat yaşıyordum. Serde macera hevesi içimde seyahat utku diner sandım, aksine dostlar aldanmışım. Bir zaman sonra tekrar depreşti ruhum. Bağdat'taki işlerimi düzene koyduktan sonra ticaret için aldığım malları develere yükletip bu defa İran üzerine yola koyuldum. Birçok eyaletini gezdim bu eşsiz ülkenin. En son bir liman şehrine vardım, akşama kadar orada eğlendim, sabahleyin de kalkan ilk gemiye binip adalara dolaştım. Bir zaman sonra ne ada vardı karşımızda, ne de bir kara parçası. Sadece denizin kimi masmavi, kimi yemyeşil suları, enginlere açıldığımızı anlamıştık. Günlerden bir gün bir tayfunla sarsıldık. Gemimiz dayanamadı, ilkin su aldı, sonra yelkenleri devrildi, daha sonra ortadan ikiye yarılarak batmaya başladı. Birkaç tüccarla gemici ancak canımızı kurtardık. Üstüne çıktığımız büyük bir tahta parçası sayesinde azgın dalgaların önüne düşüp soluğu bilmediğimiz gizemli bir adada aldık. Ağaçlık yeşillik bir yerdi burası, karnımızı duyurduk, susuzluğumuzu giderdik, yorgunluğumuzu dindirdik, Sonra çıktığımız kıyıya geri dönüp tümüyle batıp gözden yiten gemimizi aradık ama nafile. Hepimiz üzgün ve kederli, hepimiz dertli ve elemliydik. Son kertede müteessir adanın içerlek bölgelerine gittik. Sıra sıra evler görünce heyecanla karışık duygular içinde kaygılandık, oraya doğru yürümeye başladık. Derken nereden çıktığını görmediğimiz zencilerle çevrili verdik birdenbire, Baktım anadan üryandılar. Bilmediğimiz dilde bir şeyler söylüyor, anlamadığımızı görünce de el-kol işaretleri yaparak gruplara ayrılmamızı istiyorlardı. Ben ve beş arkadaşım bir zencinin payına düşmüştük, bizi alıp evine götürdü. Daha önce hiç görmediğimiz bir otu önümüze koyup, elini ağzına götürerek yememizi emretti. İşin içinde bit yeni olduğunu düşünerek, yer gibi yapıp ağzıma götürdüm, ve zencinin diğer arkadaşlara döndüğü bir sırada çaktırmadan tükürüp giysimin altına sakladım. Arkadaşlarım yemişlerdi ve yer yemezde akıllara ziyan verecek derecede çılgınlaşarak kendilerinden geçmişlerdi. Bir süre sonra yine daha önce hiç görmediğimiz tuhaf bir sıvı getirdi. Onu da yememizi ve kalanını üstümüze başımıza sıvamamızı işaret etti. Ya benziyordu bu sıvı. Ben yine yutar gibi yapıp belli etmeden çıkardım diğerleri yuttular ve yutar yutmazda sıska gövdeleri semirmeye, zayıf göbekleri şişmeye başladı. Meğer bunlar yam yammış ve niyetleri kurbanlık hayvanlar gibi iyice semirildikten sonra bizleri çiğ çiği yemekmiş. Her geçen an arkadaşlarımın şişmanladığını görmek ve başımıza gelecek musibetleri düşünmek beni hasta etti. O kadar zayıflamıştım ki iğne ipliğe döndüm desem yeridir. Akşam üzeri gözlerimin önünde Kızgın kazanlar içinde arkadaşlarımı pişirip, derileri haşlanmadan canlı canlı yediler. Kafa ile kemiklerini de orada bırakıp yatıya çekildiler. Beni de yemekte iştahlı olduklarını adım gibi biliyordum. Önceden hastalığıma isyan ederken, bu hastalığın beni ölümden kurtardığını düşünerek, şimdi halime şükrediyordum. Onlar beni yemek için birkaç gün daha bekleye dursun, ben de inadına ve bilerek, ancak ölmeyecek kadar yiyor ve canım çok çekse de kalanını toprağın içine gömüyordum. Böylece birkaç gün geçti. Yamyamlar da artık eskisi kadar benimle ilgilenmiyorlar, gündüzleri sık sık ava çıkıyor ve yakaladıkları hayvanları çiğ çiğ yiyorlardı. Ava çıktıkları bir gün, nöbetçinin kapıda uyukladığını görünce, fırsat bu fırsat diyerek hızla koşup uzaklaştım oradan. Akşama kadar ara vermedim, tam yedi gün yedi gece bu halde yürüdüm. Bir sabah uzaklarda bir çadır gördüm ve sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali, ürkek ve fakat temkinli adımlarla o yöne doğru ilerledim. Yam yam evlerinden biriymiş meğer görünmeden geri döndüm. Yedi gün yedi gece daha yürüdükten sonra nihayet kıyıya vardım. Az ileride ceviz ve yağ toplamakla meşgul, beyaz tenli insanları görünce sevincimden el çırpıp bağırmaya başladım. Onlar da beni gördüler, işlerini, güçlerini bırakıp yanıma geldiler. Kim olduğumu ve bu adada ne aradığımı sordular. Başımdan geçenleri anlatınca, yamyamları kastederek, onların elinden kurtulmak büyük bir mucize deyip, beni gemilerine bindirip, şahlarına götürdüler. Birkaç günlük deniz yolculuğundan sonra, akşam üzeri vardık şehre. Balas Pandras şahın huzuruna çıkardılar beni. Başımdan geçenleri ona da anlattım. Büyük bir ilgi, sabır ve dikkatle dinledi beni, Cesaretimi takdir edip beni ödüllendirdi. Benim için en büyük ödülün Şah'ı mutlu ve huzurlu görmek olduğunu söylediğimde bu davranışımı asil ve temiz bulduğunu ifade ederek teşekkür etti. O günden sonra Şah'ın huzuruna teklifsizce giren tek kişiydim ben. Kimi zaman oturup saatlerce o sohbet ettiğimiz olurdu. Başımdan geçen maceraları anlattıkça daha bir saygı duydu bana. Bir zaman sonra yöre halkı, Yabancı olduğumu bildikleri halde Şah'a ulaşmak için beni aracı kıldılar. Bir gün halkın arasına karışıp at meydanına gittiğimde bir de ne görsem beğenirsiniz. Bütün atların sırtı eğersiz yani çıplaktı. Nedenini sorduğumda eğer diye bir şeyi ilk defa duyduklarına söylediklerinde hayretim bir kat daha arttı. Derhal Şah'ın huzuruna varıp ona eğerin faydaları hususunda uzun uzun bilgiler verdim. Beni yine sabır ve ilgiyle dinledikten sonra, ''Bundan bir tane yapabilir misin?'' diye sordu, seve seve dedim. Gerekli olan malzemeleri temin ettirdi. Emrime verdiği saraç ve demir ustalarına yapacakları işleri tek tek tarif ettim. Üç saatlik bir uğraşı neticesinde muhteşem bir eğer yaptırmıştım. Şah'ın en cinsatını beğendim. Eğeri sırtına geçirdim. Alışık olmayan hayvan huysuzlandı ilkin. Alırsın için bir süre beklemek zorunda kaldım. Çok geçmeden hayvanın uysallaştığını görüp Şah'ın yanına gittim. Nasıl kullanılacağını tarif ettim. Bindi Şah, önceleri acemice davrandıysa da sonraki günlerde ustalaştı. İlk eğerli atın ardından vezirler, elçiler, şehrin ileri gelenleri de kendi atlarını eğer yaptırmak için sıraya girdi. Onlara da eğerler yapıp nasıl kullanmaları gerektiğini anlattım. Eğercilik işinden... Kısa zamanda büyük bir servet sahibi olmuştum. Ertesi sabah bahçede hayran hayran gezinirken şah geldi yanıma. Omzuma hafifçe dokunarak, samimi bir dille, Sin bat dedi. ''Seni o kadar çok sevdim ki bizden ayrılmanı istemiyorum. İşin doğrusu ben de istemiyordum. Bu yüzden seni özel elçilerimden birinin kızıyla evlendirip sarayda danışmanım olmanı arzu ediyorum.'' Neticede bir şahtı karşımdaki kıramadım, Gözlerimi yere dikip, siz nasıl uygun görürseniz efendim diye cevap verdim. Teklifini kabul ettiğim için çok sevinmişti Şah, derhal düğün hazırlıklarını başlatarak beni baş göz etti. Birkaç ay çok mutluyduk eşimle, ne ki doğduğum topraklar sıla hasreti çekiyordu beni. Uygun bir zaman ve zeminde kaçmayı tasarlıyordum artık. Bir gün saraydan ahbap olduğum arkadaşlarından birinin karısı ölünce, akıllara ziyan veren bir adetle tanıştım. Meğer bu ülkede eşlerden biri ölünce, diğeri de bu yazgıya eşlik etmek zorundaymış. Karısının tabutunu dışarı çıkardılar, arkadaşımı da sanki düğüne gidiyormuşçasına giyindirip kuşatarak, bir başka tabuta koydular. Yanına birkaç günlük su ve yemek koyduktan sonra, tabutu çivilediler. İki tabutu da alıp, şehrin dışındaki bir mağaraya götürdüler. Yirmi kişilik bir grup, Mağaranın girişindeki kaya parçasını zar zor hareket ettirdi. Giriş kapısı açılınca tabutları orada bırakıp yine yirmi kişi kaya parçasını güç bela iterek mağaranın ağzını kapadı. Dehşet içinde kalmıştım. Hem arkadaşımı bu halde görmenin acısı ve hem de bu feci akıbete bir gün benim de yakalanacak olmam beni adam akıllı etkilemişti. O günden sonra karım birazcık hastalanacak olsa yüreğim ağzıma geliyordu. Ve bir gün korktuğum başıma geldi. Geçirdiği ani bir hastalık sonrası karımı yitirdim. O an düşündüm kendi kendime. Yamyamların çiğ, çiğ insan yemesiyle, şehirlilerin diri diri insanı tabuta çivilemesi aynı şey. Her ne kadar şaha durumu arz etmeye çalıştımsa da, gelenek ve göreneklerimiz böyle deyip kestirip attı. Arkadaşıma ne yapıldıysa bana da aynı yapıldı. Tabuta girmeden önce koynumda sakladığım hançeri çıkarıp çivileri söktüm. Tabuttan çıktığımda gördüğüm manzaranın dehşetiyle kaldım. Etrafımda yığınlarca insan leşi, yığınlarca kemik, kimi henüz kokmaya başlamış, kimi çoktan çürümüş sayısız ceset. Tabutuma bırakılan ekmeği ve suyu idareli kullanarak bu halde üç gün geçirdim. Bu üç gün içinde de aşırı hareket etmemeye çalışarak kaçmanın yollarını aradım fakat boş yere. Bir gün mağaranın ağzı açıldı. Bir çift tabut bir iple aşağı sarkıtıldı. Ölen kadını bırakıp ölüme terk edilen adamın boğazına dayanarak elindeki ekmekle suyu aşırıp bir üç gün daha idare ettim. Böylece iki adam daha boğazlayıp altı gün daha hayatta kalmayı başardım. Ondan sonra açılmadı bir daha mağara. Artık ne bir lokma ekmeğim kalmıştı ne de bir damla suyum tam ümidimi kesmiş bir an önce ölmeyi arzuluyordum ki, kurt uluması duydum ansızın. Mağaranın içi zifiri karanlık olduğundan, el yordamıyla duvarlara tutuna tutuna uluma seslerini takip ettim. Bu durumda gide gide nihayet bir kaya çatlağına denk geldim. Çatlaktan girip dışarı çıktığımda, başımda par par parlayan yıldızların ışıltısıyla kamaştı gözlerim. Kurtulduğuma için için sevinerek yakamozlanan denizi seyre daldım epeyce süre. Peşine düştüğüm sesin sahibini göremedim yalnız. Artık çıkış yolunu bulmuştum ya gerisi kolay diye düşünüp geri döndüm. Adetleri gereği ölülerini ziynet eşyalarıyla gömüyordu bu insanlar. Bu ziynetleri toplayıp heybeme attıktan sonra tabutlarla birlikte indirilen ipleri alarak çıktım dışarı. Bulunduğum mağara uçurumun yanı başıydı. İpleri birbirine düğümleyerek, bir ucunu sıkıca taşa bağlayıp, diğer ucunu aşağı saldım. Gemici olmanın nimetlerinden faydalanıp, kısa zamanda aşağı indim. Birkaç günü kimselere görünmeden deniz kenarında geçirdim. Kıyıya yanaşan gemileri izledim gizlice. O yörenin gemileri olduğunu fark ederek çıkmadım yerimden, zira beni tanırlardı kesin. Üçüncü gün yabancı uyruklu bir gemi demir attı denize. Hemen çıkıp elimi salladım, beni gördüler, bir kayık gönderip gemiye bindirdiler. Kim olduğumu ve burada ne aradığımı sordu kaptan. Adım Sinbad deyip başımdan geçen son macerayı dillendirmeden sadece ilk maceramı anlattım. Bir tayfunda gemimizin battığını, yamyamların eline düştüğümü, akıl ve cesaretimle kaçıp bu şehre geldiğimi söyleyince inandı kaptan. Ardından açıldık enginlere, birçok adıya uğruya uğruya, nihayet Basra'ya, oradan da Bağdat'a geçtim. Elimdeki ziynet eşyalarını satıp bir kısmını fakir fukaraya dağıttım kalanını sonraki günlerde lazım olur düşüncesiyle hazineme devrettim. Birçok badireden sonra aileme sağ salim kavuşabilmenin kıvancı ve gönenci içinde sakin ve huzurlu bir yaşam süreyim istedim. Denizcisin Bat susmuş kısa bir süre. Anlatılarına pür dikkat kesilen konuklarına bakarak "Dostlarım, alın yazısıyla başa çıkabilen var mı içinizde?" diye sormuş. Cevap veren olmamış. Bazı kafalar hayır anlamında iki yana sallanmış yalnız. Bunun üzerine, işte benim de alnıma seyahat yazılmış diye söze başlayıp, beşinci macerasını anlatmaya koyulmuş. <gülüyor>